Muhterem kardeşlerim. Konumuz bir Müslümanın başına musibetin gelmesi ve bunun hikmeti nedir? Bununla ilgili bu soruya cevap arayacağız hep beraber. Değerli Müslümanlar, bir Müslümanın başına bir musibet geldiğinde bunun çok büyük hikmetleri vardır. Allahu Teala buyuruyor ki o hanginizin daha iyi amel edeceği anlaşılsın diye sizi çeşitli sıkıntılarla imtihan eder buyuruyor. Yine Allahu Teala İnnemâ emvalukum <Sessizlik> ve evladukum fitnetun Wallahu indahu ecrun azim Muhakkak ki mallarınız, çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat Allah'ın yanındadır, buyurmaktadır. Bu ayetlerden yola çıkarak, insanın malının, mülkünün onun için bir imtihan olduğunu görüyoruz. Yine insana herhangi bir musibet geldiğinde, bu musibetin onun derecesini yükseltmek için, onun Allah katındaki makamını yükseltmek için, ve sabrettiği ve şükrettiği takdirde cennetle mükafatlanması için Allahu Teala onu bu musibetlerle imtihan ediyor. Bu başka bir ayeti kerimede Tövbe suresi 24. ayette konuyla ilgili Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız mes meskenler, size Allah'tan, onun Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah'ın emrini, get Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu, hidayete erdirmez. İşte burada da bir insanın Allah'ı ve Resulünü en fazla sevmesi gerektiği, malından da canından da daha yüksekte tutması gerektiği ifade ediliyor. Bir Müslüman eğer malını, canını, meskenini, Bineğini mesleğini, parasını, pulunu Allah'tan daha fazla severse, onun Resulünden daha fazla severse, işte bu insan fasıktır demektir. Allah Teala böyle bir insanı cennete sokmaz. Çünkü burada diyor ki Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Kıyamet gelinceye kadar o insanlar beklesin. Yani onlara kötü bir ceza vardır. Kötü bir karşılık vardır. Cennet yoktur öyle olsa Allah Teala böyle bir ayeti bizlere indirmemiş olurdu. Yine Furkan suresi 20. ayet-i kerimede وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmına imtihan, vesilesi kıldık. Sabredecek misiniz? Bakalım. Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. İşte bu ayette de insanların birbirleriyle imtihan etme, imtihan olduklarını birbirlerinin ezası cevası karşısında insanların doğru olan Allah'ın rızasına uygun tavırları takınmaları gerektiğini sabrederek haktan yana tercih koymaları gerektiğini sabırdan yana takvadan yana Allah'tan korkmaktan yana tercih koymaları gerektiğini Allahu Teala burada bizlere vaaz etmiştir işte bütün bu ayetleri şöyle bir toparlayacak olursak insan eşiyle dostuyla arkadaşıyla komşusuyla çoluğuyla çocuğuyla malıyla mülküyle imtihan oluyor insan bu imtihanı nasıl verecek buna dikkat etsin ve bilsin ki bu iletişim karşılıklı diyaloglar komşuluk ilişkileri eş, dost, akrabalık ilişkileri, insanın malına karşı duyduğu sevgi, onlara vermiş olduğu değer, Rabbine vermiş olduğu değer, onun Resulüne vermiş olduğu değer, insanın dinine vermiş olduğu değer, sonuç olarak o insanı ya cennete götürecek ya da cehenneme götürecek Allah muhafaza. Ama sabredenler sabredenlerden olursak inşallah Allahu Teala bizi cennetiyle mükafatlandırır. Allah cümlemizi sabredenlerden, haktan yana tavır koyanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.